biz aylama arz etti, biz de Müslüman olduk, sonra o gün akşama kadar bekledik, sonra Resulullah'ın yanından çıktık, gizleniyorduk, Ammar ile Suheyb'in İslam'a girmesi 30 küsur kişi İslam'a girdikten sonraydı, Allah hepsinden razı olsun.